Ömer Pekin'le 5N1K4 e Dinleyiciler Türkiye Radyoları'nın tartışmasız en tartışmalı radyo programı Ömer Pekin'le 5N1K9K12C8W programına hoş geldiniz. Dinleyiciler ülkemiz ideolojik nedenler yüzünden ne birbirini anlamaya çalışıyor ne de karşı görüşteki insanına saygı duyuyor. Her şeyi ideolojik gözlüklerle bakıldığı için olaylara objektif bakılamıyor. Öyle ki darbelere bile ideolojik olarak senin darben kötü, benim darbem iyi anlayışında bakıyoruz. İşte bu ideoloji meselesini araştırmacı, karıştırmacı, karalamacı ve e, e, tacı yazar, sabit görüşmeyle e, görüşeceğiz. Bir dakika bir dakika Ömer Bey ne dedin sen? Contacı mı? Yok Muslukçu. Ee, ya ne contacıyız Ömer Bey ya? Yani 40 yıllık contacıyım ilk defa tacı deniyor kendime. Yani kültürsüzlüğüm ve banazlığın bu kadarına da pes e, doğrusu. E, özür dilerim sabit bey kusuna bakmayın ya. E, şimdi juntacı juntacı e, karıştırdım. Yani karıştırılacak gibi de değil çünkü e, çok benziyorlar. Ya e... ne demek efendim karıştırdım ya? Bir juntacıya zara yapılacak en büyük hakaret bu. Siz sonucusunuz. Şimdi ben size sonucu yerine somuncu desem mesela aklıma şu anda geldi. Hoş olur mu? Olmaz. E ne var efendim? Deyin ne olur yani Somuncu Ömer peki mi abi? E siz, adıma... siz kendinize somuncu denilmesinden hoşlanabilirsiniz ama bana contacı diyemezsiniz efendim yani. Lütfen sözünüzü geri alın. Lütfen sözünüzü geri alın. Diplomatik olarak en yüksek seviyede özür e, bekliyorum şu anda. Ama şimdi Sabit Bey çok uzattınız ya. Yani altı üstü contacı dedik. Yani contacı deyince alınmıyorsunuz. <gülüyor> Yani sinirlendirdiniz beni. juntacı deyince alınmıyorsunuz. Cuntacı deyince alınıyorsunuz. Hayretsiniz yani. Ama be. Ömer Bey ikisi çok top bir şey ya. Şimdi mesela ben profesör doktor unvanında bir insanım. Ama cuntacı dediğin adam mahallede verme söylemiş işte bir mahalle kenarında ya. küçük bir. Yani orada bir cuntacılık cont, ya yapar yani. Yani insanları ayırmaktan lütfen böyle bir şey yok. Ben Ama efendim söyledim. yani bunlar benim e, alınkanlık meselelerim yani. Bunlar kırmızı çizgilerim. Ee, şu andan itibaren tek kelime efendim konuşmuyorum ve sizden özür bekliyorum. Aksi takdirde efendim sizle olan tüm ilişkilerimi dondurup Büyükelçimi geri çağıracağım efendim haberiniz olsun. <gülüyor> Büyükelçi mi? <gülüyor> Sizin büyükelçiniz de mi var? Ee, yok. Ee, niye büyükelçimi geri çekeceğim dediniz o zaman? Siz benim her dediğime ne bakıyorsunuz ne inanıyorsunuz efendim ya. Ben öyle denir diye öyle dedim işte. Bir nevi espri yaptım aslında. E şu ince espirimin farkında mısınız? Ee, Sabit Bey e, tamam şimdi e, lütfen ikili tartışmalara girmeyelim tamam girelim. Zaten bıktım bunlardan. Lütfen e, şöyle şey yapalım. Olaylara sürekli ideolojik bakan birisiniz. E, bu bağlamda e... E, bırakın efendim ideolojiyi ya bırakın efendim ideoloji falan ya. Hala özür dilemediniz ya. Madem özür dilemiyorsunuz ben de kalkıp gidiyorum o zaman şu anda efendim e, ulaşma söyleyin. Arkadaşım arayın beni bıraksınlar eve ben gidiyorum. Tamam sabit oturun lütfen ya. Ama canım şimdi yani. Tamam tamam siz sizden... özür dilemiyorsunuz efendim. Tamam çok özür diliyorum. Özür diliyorum. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi bu özür mü bu yani? Özür kabaatimden büyük ya. Allah. ama siz de özür beğenmiyorsunuz ya. Ya insan bir iki güzel laf eder ya. Ardından da bir şeyler ısmarlar, ne bileyim böyle bir iltifat eder. <gülüyor> hani kuru kuru özür dilerim de ne ya? Hani kuru arkasından Vallahi, bir özür dilense mesela. uğraşamam ya. Vallahi bu ne ya? Bu ne kapris kapris ben sizi daha fazla çekemem ki ya. E madem öyle siz istediniz efendim sizi ideolojik atışmaya yani bir anlamda ideolojik düelle şu anda davet ediyorum Ömer tamam, Bey. Tamam tamam Var kabul. mısınız yok musunuz? Kabul niye yok oğlum buyurun. Varım diyor. <gülüyor> evet varım diyorum efendim. E başlıyorum efendim. Başlayın. <gülüyor> İmam Hatipli olasın da 23 Nisan'da temsili olarak meclis koltuğuna oturasın. Sonra da Emin Çolaşan'ın diline düşesin inşallah. <gülüyor> Sen de diyalog, hoşgörü, barış, kardeşlik diyesinde toklamış ateş gibi solculuktan afora edilesin dilesin. Öyle değil. mi? Evet. Dinle o zaman. <gülüyor> Cumhuriyet mitinglerine katılasın da inşallah kürsüde konuşturulmayıp al aşağı dilesin. <gülüyor> Orientalis söylem söyleyesinde demokrasine balans ayarı yapılsın. Öyle mi? Dinle. <gülüyor> Dinliyorum. Darbe günlüklerinde adın geçsin de evinin bahçesinde gömülü lav silah bulunsun inşallah. <gülüyor> Kamusal alanda çalışasın da cuma namazına giderken görüntülenip fişlenesinde işler atılasın. Hadi bakayım. Oha oha. Tamam o zaman dinle bakalım. Çocuğun meslek sesinde okusun da inşallah. Kat sayısı düşük gösteresin de ÖSS'yi kazanamazsın sürüm sürüm sürüsün. Televizyondaki Allah. bir izdivaç programına gidip de eş arayasın beğenilmeyip ortada öyle mal gibi kalırsın. Senin Allah'ın... <gülüyor> Pekin'le 5N1K4O8Y12Q12Q Ne? Neden? Nasıl? Niçin? Ne zaman? Kim? Ne? Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyolar Türkiye, F Radyolar, Türkiye, Radyolar, Türkiye Radyolar Perişan FM şimdi bu kadar Perişan FM her gün çift saatlerde Dünya, Dünya Radyoda. Radyoda yazan Ömer Pekin Oynayanlar Ömer Pekin Mustafa Sarıtaş teknik yapım Ömer Pekin ah ah ah. Dinleyin dinleyiciler